Merhaba, Gezegenin Geleceği programına hoş geldiniz. Bugün farklı bir yöntem izleyeceğiz. Bugün Almanya'dan çok değerli bir konumumuz var. Gülcan Nitsch, kendisi Yeşil Çember Hareketi'nin lideri. Ve buraya çok önemli bir toplantı için geldi. Dünyanın ilk eko etiketlerinden bir tanesi olan Mavi Melek yani Blue Angel eko etiketinin Türkiye'deki kullanımına dair bir çalıştay. Ve iklim değişikliği ile ilgili hedeflere ulaşmak için nasıl bir yardımcı araç olduğu konusunda da bu çalıştayda bir araya geldiler. Kimler bir araya geldi? Çok iyi bildiğiniz Yeşilist'den Ergem Şenjuva da işin içindeydi. Bunun dışında Alman Çevre Bakanlığı ve de Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı bir araya gelerek bu mavi meleği birlikte tartıştılar. Evet Gülcan hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Gülcan bu... Toplantıda Mavi Melek diye bir eko etiketten bahsediliyor. Nedir Mavi Melek? Nasıl bir etiket bu? Mavi Melek dünyanın en eski çevre etiketidir. Almanya'da 1970 senesinde başlatılmıştır. Ve şimdiye kadar 10 binin üstünde eşyaya verilen bir etikettir. 120 farklı kategoride eşyaya zo verilmektedir. Standartları çok çok yüksektir. Yani bu mavi mavi melek simgesini almak için çok ciddi ciddi kontrollerden geçmesi gereklidir. Bu etiket peki bu kadar iyi bir etiketse yani üzerinde mavi et, melek olan bir simgesi olan herhangi bir ürünü gönül rahatlığıyla satın alabilir miyim? Şüphesiz. Mavi melek simgeli eşyalarda karbon salınımı çok çok düşük gerçekten. Yani iklim değişikliğine biz destek vermek istiyorsak, çevreye faydalı bir şey yapmak istiyorsak, günlük hayatımızda mavi melek simgesini taşıyan eşyaları aldığımız takdirde bunu gerçekten gönül rahatlığıyla ve kolay bir şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Evet demek ki Mavi Melek etiketi olduğunda bu diğerlerinden çok daha faydalı, çok daha iyi bir ürün anlamına geliyor. Peki bu toplantıda hem Çevre Bakanlığı hem de Alman Çevre Bakanlığı bir araya geldi. Peki Türkiye'de de böyle planlar var mı? Yani Mavi Melek Türkiye'ye de gelecek mi? Şöyle... Mavi Melek şimdiye kadar sadece Almanya'daydı ve yaklaşık bir yıldır Almanya dışına çıkarmak için çalışmalar ve gerçekleşiyor. İngiltere'de ve Hindistan'da ve çalışmalar gerçekleşti ve şimdi de Türkiye'de Mavi Meleği tanıtmak için ve çalışmalar başladı. Bizim de bu çalışmayı zaten organize etmemizin sebebi böyle bir imkanı ve sunmaktı ve çok güzel bir tesadüf. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı da zaten şimdi kendisi bir çevre etiketi çıkarmak için hazırlıklara başlamış. Yani çok güzel, evet çok güzel bir zamanlama. O zaman bir işbirliği mi doğacak buradan? Yani bizde bir mavi melek değil de ne bileyim yeşil ağaç gibi bir etiket mi olacak? Nasıl belirlenecek bu kriterler? Türkiye nasıl yapacak acaba bunu? Bu konular konuşuldu mu? Evet şöyle... Şüphesiz Almanya Çevre Bakanlığı'yla Türkiye Çevre Bakanlığının arasında bir işbirliği ve gerçekleşecektir. Ve biz bu çalıştayı organize etmekle hem Yeşilist hem Yeşil Çember bu köprüyü e, kurmuş ve durumdadır. Yani bu iki bakanlığı bir araya ve getirmekle biz zaten ilk adımı bu çalıştayla ve gerçekleştirdik. Bugün ilk yapılan e, ve konuşmalarda büyük sinerji olabileceği e, ve konuşuldu ve geleceğe yön ...ne kadar büyük bir potansiyel olduğu ve tartışıldı. Harika. Peki şimdi Türkiye'de tabii başka eko etiketler de var. Mesela organik etiketi var. Ondan sonra fair trade yani adil ticaret etiketi var. Bunların ikisi çakışmayacak mı? Yani insanların kafası karışmayacak yok, mı? Yok yok. Şüphesiz. Yani mavi melek eşyalara verilen bir etiket. Kesinlikle yiyeceklerde ve bulunmayan bir simge. Yani biz bir süpermarkete gittiğimizde ya da bir organik ürün aldığımızda mavi meleğin karşımıza çıkma gibi bir imkanı yoktur. Bu 120 kategori çok farklı kategorilerdedir. Örneğin kağıtlardan kullandığımız eşyalara kadar... Her konuda var yani evet, bu mavi melek. Her ülke. konuda 120 farklı evet sektörde çok var. Çok güzel. Evet. Demek ki her konuda varsa mavi melek bu konuda insanlar tüketiciler çok daha bilinçli olabilecek anlamına geliyor. Evet bugün konuğumuz Almanya'dan Yeşil Çember diye harika bir sivil toplum örgütünden Gülcan Nietzsche beraber mavi meleği konuştuk. Teşekkürler Gülcan. Ben de çok teşekkür ediyorum.